Nereden başlasak? ilk önce gereksizlerden kurtulacağız. Size yük olan, sorumluluğu başınıza bela olan, insanlar, ilişkiler, eşyalar, ne bileyim kullanmanızın artık gereksiz olduğu sizden zaman çalan Özellikle Whatsapp gibi saçma sosyal medyaları da hafifletmemiz lazım. Yani kaliteli yaşayabilmek için ilk önce fazlalıklardan kurtulmamız gerekiyor. Sonra önümüze bakacağız. Dolayısıyla nereden başlayacağın, kaç yaşında başlayacağınla hiç alakası yok. ...hangi yaşta olursan ama bu fazlalıkları kenara ayırırsan sana yaşayacak bir zaman çıkıyor ki zamanda konuşacağız onu. İşte orada da kaliteli yaşamı günde bir saat hayatına eklesen yine de ortalaman yükselir. Şöyle düşünün, bir bardak kaynar suya, yarım bardak bile, bir çay bardağı bile, üç tatlı kaşığı bile soğuk su katsan bir şeyler değişiyor. Nereden başlamada? ilk önemli olan şey kendi eksikliklerini fark etmek. Yani benim neyim eksik? Kalk yaşamak için neyim eksik? Bir dakika bir herkes para der. Yanlıştır. Çünkü elinize çok hızlı para geçse bile ki paradan tasarruf birazdan bir başka videoda konuşacağız bugün. E, eline çok hızlı para geçse bile ne yapacağını bilmiyorsun. Sorun çevrenizdeki birine. İşte para gelse, piyangodan para çıksa ne yapacaksın? Ev alırım, araba alırım ve dünya gezerim. E işte e, o kadar. Yani ev alıp araba aldı, dünya gezdi bitti. Bütün olayı bu. Sonra işte fakirlere <gülüyor> yardım ederim. Kaliteli yaşamak demek senin o dünyayı gezerken gezebilecek kadar bilgin olması en azından, kültürün olması. Çünkü dünyayı gezerim. Nereye gezeceksin? İşte Paris, Londra, bilmem ne. Şimdi Sen eğer ki dünyayı sadece işte başkentleri görmek ya da işte gidip de Eiffel Kulesi'nde fotoğraf çekilmek diye düşünüyorsan zaten kaliteli yaşayamıyorsundur. Hangi ülkenin neresinde ne yenir, neyi görmelisin, nerede güneşi batırmalısın, nerede doğurmalısın çünkü bunların hepsi ruhumdur. Veya İngiltere'ye gittiğinde yıllardır, belki 50 yıldır sergilenen müzikaller var. Cats. E, o müzikallere baktığın zaman bunlar bir de üç boyutlu müzikallerdir. Yani kulağı da sesi de görüntüsü de her şey üç boyutludur. Bunları bilmiyorsan kaliteli yaşayamazsın, kaliteli gezemezsin ki. Dünyaya geldiysek bir tek amacımız var. Tek bir amacımız. Kaliteli yaşamak. Zaten hep bu dünyada kaldığın süre belli. Madem öyle gelin başlayalım bakalım. Neleri değiştireceğiz ve nasıl kaliteli yaşayacağız. Kaliteli beslenmek. Hocam bunu siz sevmeyin bari demeyin, bu göbekle alakalı değil. Yani tabii ki obezite kötü bir şey, kilolu olmak kötü bir şey, sağlığa zararlı, kalbe zararlı. Ben de bir dönem vermiştim yine vermeye çalışıyorum vesaire. He ki bu karantina sürecinde biraz daha aldım, 102 kilo oldum. 105 oldum da 102'ye düştüm, şimdi düşüyorum ufak ufak. Ama kastettiğim sadece bu değil, e, aşırı zayıf ya da aşırı şişman olmanız sağlıksız, doğru. Lakin benim kaliteli beslenmekten kastettiğim şey şu. Senin dünyaya geldiğin süreçte doğal olarak ister Allah de ister yaratıcı da ister kader de ister ben işte gökten düştüm de, ne dersen de inancım benim umurumda değil. Dünyaya nasıl gelirsen gel dünyadasın. Bu dünyada olduğun süreçte de yiyebileceğin şeyler var. Bir de yememen gereken şeyler var. Yememen gereken şeyler maalesef çok bayıldığın Ambalajlı gıdalar, fast food ve şeker. Hocam ölekim. <gülüyor> ya ölme tabii de. Bunlar senin ömründen gün çalıyor, çeşitli hastalıklar yaratıyor. Özellikle glukoz şurubu olan e, tüm besin maddeleri, mısır şurubu olan tüm besin maddeleri direkt kanserojendir. Hocam bir şey olmaz, ömrümüzün sonuna 3 gün gitsin. E, hep böyle ama yani sigarayı bırakmayayım, onu da konuşacağız. Sigara bir tek keyfim, cips e, tek keyfim, hamburger tek keyfim, e pizza da mı yemeyelim? ee şeyde mi çikolatada mı kemirmeyelim ee, onu yeme bunu ye olmaz ki böyle şey bir oreonun içerisinde ne kadar çok zararlı şey var biliyor musunuz? ya da o içtiğiniz bir bardak kola zehir için daha iyi, sigara kadar zararlı ama işte şu an çok önemli değil kaliteli beslenmek için benim tek bir felsefem var şaka yapmıyorum ciddiyim dedem iyi hiçbir şey yemiyorum düşünsenize insanoğlu binlerce yıldır yeryüzünde ve DNA'sı, genleri, sindirim sistemi, bağırsakları hepsi Birinci elden doğadan elde edilen şeyleri yiyor. Yani inekten süt ise işte gerekirse o sütü pastörize edin tabii ki süt de çiğ için demiyorum ama kaynatın ya da. Ama e, daha ötesine gitmiyor. Yani peynir altı tozu denilen bir şey var. E, o süt tozu demiyor ama başka bir şey deniyor. Onun geldiği her şeyin zaten tadı bir garip. Zaten monosodyum glutamata hiç girmiyorum o da ayrı hikaye. Lakin o emülgatörler, e bilmem kaçta ambalajlı gıdaları yemeyin. Dedeniz onu bulup yemediyse sizin bünyenizde illa ki onu tölere edemeyecek. Yani rafta iki yıl dayanan bir şey, sizin vücudunuzda bir günde hazmedilip ertesi gün posaya dönüştürüp çıkartabilir misin tuvalette İnanıyor musun? İşte bütün sıkıntılar burada başlıyor. Gidip rafta satılan o ambalajlı gıdaları, işte binlerce kişinin yediği face foodları falan yiyince sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla ana felsefemiz şu. Dedenizin bugün değil ama dedeniz hayattaysa, benimki hayatta değil, dedenizin dedesi diyelim de rahat edin. Dedenizin dedesinin yemediği şeyleri yemeyin. Benim şeker olarak tükettiğim tek madde meyveden gelen şeker dışında bal. O da Erzincan'da bir dağdan geliyor. Ben organik beslenmeye dikkat ediyorum ama bunun içinde gidip domatesin en organikini bulacağım diye dağ tepe gezmiyorum. Hepinizin illa bir köyde tanıdığı vardır. Yoksa da bulursunuz lütfen bir parça kaliteli beslenin ki Kaliteli uyuyabilesiniz, Kaliteli çok özür dilerim ama burası önemli. Ciddiye almıyorsunuz belki ama Kaliteli tuvalete gidebilirsiniz. Çünkü e, Serotonin yük, yüksek oranda %70-75 bağırsakta salgılanıyor. Mutluluk hormonu. Hayattan keyif alma hormonu. E siz tuvalete sağlıklı çıkamıyorsanız yediğiniz zırvalıklar yüzünden Hocam ben her gün gidiyorum bir sıkıntım yok. Yani o, o değil işte ilerleyen yaşta anlarsın. IBS hastalığı niye bu kadar yaygınlaştı? Lütfen bir parça sağlıklı beslenin ki bir kültürünüz olsun. Şimdi son kısma geldik. Bir de yelpazeyi geniş beslenin. Ben her gıdayı yemeye çalışırım. Yani Ege'ye gittiğimde ot da yerim, bir kabak çiçeği dolmasına bayılırım efendim. Şimdi sizi de çok fazla sayıp da böğünce böğünce tahrik etmeyelim. Ama geniş yelpazeden keyif alabilmeniz lazım ki kültürünüz olsun, yemek kültürünüz. Demiyorum ki bir Vedat e, Milyor olun ama Hangi ülkeye giderseniz gidin bir şeyler tadabilmeniz lazım. Tabii ki bu şey değil. Yani Hindistan'a gidince en e, garip sokaktaki iğrenç şeyi yiyin değil. Vizeye göre iğrenç gerçi onlara göre değil ama bazı şeyleri yiyemiyorsunuz. Lakin işte bir soğan çorbasını deneyebilmelisiniz misal. Dolayısıyla kaliteli yaşayacaksanız ilk önce kaliteli yiyeceğiz ki kaliteli sindirim sistemimiz olsun.